Meyve ve çeçek hazırladığımız kendisine. Koltuğumuzda hazırladığımız Necmi İlgel abi, ya namı der, şantacı Necmi abi, kapanmış konuşması için sahneye davet ediyoruz efendim. Aziz kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Tabii sıkıldığınızda fiyanlar çünkü bu kadar dinlenmek kolay değil. Ama hep dinden bahsettiği için, anmini ediyorum ki bir Din insanı dinlendirir. Hep dinden ibadetler bahsedildiği için inşallah anlamayılmaz. Halbuki dinlemek de kolay bir şey değil. Konuşmak kolaydır ama dinlemek daha zordur. Şimdi bir dahi zaman sayılmış hazretlerinin e, anlatılması, kanıtlanması mevzu ismi verilmiş. Tabi onu en güzel kitapları tanıtıyor. Bu eserlerden ve bazı yerlerden siz kardeşlerimle beraber paylaşmak istiyorum. Şimdi ben 45 küsur sene önce bu kitapları okumaya başlamıştık. O zamanlar 25-26 yaşındaydım. İlk elime geçen Sözler kitabının birinci sözünde şöyle diyor. Bismillah her hayırın başıdır. Biz dahi baştan ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek cümle İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı hali ne bir dize Bütün mevcudat lisanı haliyle Bismillah konuş. Lisanı hali. Ağızdan konuşulan lisanı kaldir. Duruşla konuşulana da lisanı kaldir. Her bir ağaç, Bismillah der. Rahmet hazinesinden, ellerini doldurup bizlere tablacık diyor. Diye bunu duyunca, birdenbire kafamda böyle şimşekler çaktı. Ağaç nasıl Bismillah der? Şuursuz, ilimsiz, bilgisiz, akılsız bir ağaç nasıl Bismillah der? nisan haliyle diyor. Her bir ağaç, lisan ı haliyle Bismillah der. Rahmet vasilesinden elleri doldurup bizlere saplacık. Etmiyor mu? Hı. Evet. Kiraz ağacı, tuta ağacı, pek sağıt, şetane ağacı, ayva ağacı, musa ağacı, evet. buyurun. Buyurun. Şimdi insan hakikaten böyle dikkat edebilirse, duyabilirse, uygulanmak başka, bakmak başka, görmek başka. Ben bazen şu saatini çıkarıyorum. Diyorum gözlerim zayıf görüyor, ben bunun markasını göremedim, kaç senedir konumda takıyorum, Şu markasına bir bakar mısınız? Dolayısıyla 5-10 kişi bakmıyor, ondan sonra saati alıyorum, Saatin benim, söylüyorlar markası, seyip 15 beraber etmezmişim. Saatin kaçtı? Birbirine bakıyorum, bakmadım, bir de bakmadım, bakmadım. Niye bakmadım? baktın Küçücük markasını gördüm. Depostrojek kürek gibi yer dolanı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki ne niyetle bakarsan insan onu yöntem. Dikkat geçerim. Çok mühimdi. Ben geçenlerde Fransa'daydım. Belçika'ya gideceğiz. Belçika'ya gideceğiz. Ezel abi acele et. Ciddi. Akşam namazını Belçika'da kılacağız. Neydi? dedim. <gülüyor> Yalnız gözlüğüm böyle gözlüğümde gözümde bu da burada. Arıyorum diyor, gözlüklerde. <gülüyor> Hadi abi geç kaldı. Ya tamam da gözlüğü bulamıyorum. <gülüyor> Biri dedi gözünde bir tane var. Başka mı arıyor? <gülüyor> Baktım ki gözümdeymiş. Şimdi aklım başka yerde ya. İnsanın aklı başka yerde olduğu zaman gözünün önündekini... Evet. Onu düşündüm. Yüz küsur seneden beri Türkiye'mizde bir sistem, bir eğitim sistemi var materyalist bir sistem var. Allah'ı tanımıyor, yaratıcıyı tanımıyor. her şeyi tabiatta doğaya kendi kendine oluşmuş, gören bir sistem var. Niye bunlar Allah'ın kudretini göremiyor? Çünkü başka şeye bakıyor. Aklı başka yerde, gözün başka yerde. Hazreti Fethi'ye zaman şöyle diyor. Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerine inmiştir. Göz ise maneviyatı görmez. Şimdi sevgili kardeşlerim Allah aşkına göre bakın şu bir elma adı elma. Türkçe de elma. Arka'da da. Bakın şöyle incecik bir sap var. Saplarını topla kaynat. Zehir gibi hiçbir tat yok. Dalında yok. Kökünde yok. Kendisi baldır. Yani nasıl oluyor? Eğer bu ağaçtan hakikaten geldiyse burada da biraz olması lazım. Dalına da biraz bulaşması lazım. Niye orada yok da burada var? İşte bu bize doludan doğrayan rahmet hasilesinden Ağaçtan bir Ağaç görünüşte. Çevirdirici soru duyuyoruz ama. sana öğretmen çocuğa öğretiyor. Efendim sosyal derste. Diyor ki Türkiye'mizin baş şehri Ankara'dır. Ankara Ankara güzel Ankara. İşte şu, dur budur. Ondan sonra sene sonunda imtihan ediyor. Gel bakayım Hasan. Türkiye'nin hocam. Yazmış öyle. Türkiye'mizin baş hangisidir? Cevap İstanbul. Cevap Adana. Cevap Ankara. Cevap İzmir. Üç tanesi yanlış, bir tanesi doğru. Şimdi çocuk bakıyor, eğer dersine gerçekten çalıştıysa, Ankara diyor. Çalışmalıysa, dikkat etmediyse, Kafadan atıyor bir yani İstanbul diyor. Acaba bir sıfır alıyor. Şimdi Cenab-ı Allah Kur'an'da diyor ki Er rızkı Allah, Rızkın sahibi benimdir. Seben ağaçlardan leyve veriyorum. Arıyla bal gönderiyorum. İnekler süt gönderiyorum. tavuklar yumurta gönderiyorum diyor. Kur'an'da dersini veriyor. Kur'an'da da imtihan veriyor. İnek sağıyoruz, bir kova süt. Yazmış hocam. Sütü kim yaptı? Cevap kim yapacak? İnek yaptı. <gülüyor> Sütü kim yaptı? Cevap yaptı. doğa yaptı. Doğal ve Sütü kim yaptı? Kendi kendine oluştu. Sütü kim yaptı? Allah yarattı. İşaretler sen. Sınıfı geçersin. E tabii. Adamı gece bekçisi yapacaklar üç defa imtihan yapıyorlar. Seni cennete soksak bana. Ben de ne ala ver. Olmaz. İmkanı kitu raffiyo. bal gönderiyor. Kur'an'da diyor ki ve evha rabbuke ile nahli. Nahil arı demez. Arıyla bize bal gönderiyor. Ama biz kovanı açıyoruz. Bakıyoruz. Ne var içinde? Bal ve arı. Şimdi adam balı ve arıyı görüyor. Allah'ın verdiği aklı kullanmadığından balı arıdan diyor. Hadi ki aklını kullansak, biraz düşünsen bu zehirli sinek bunu bana nasıl yapabilir? Sonra almaya beni sokuyor. Demek ki bu tanımıyor. Seviyor. Bunu da bana yapmamış. O zaman başka bir fail alacağız. O zaman Rabbimin Kur'an'daki dersini dinlersek demek ki de İmtihanı kazanıyoruz. Balı kim yaptı? Cevap arı yaptı. Balı kim yaptı? Doğa. Balı kim yaptı? Kendi kendine oluştu. Balı kim yaptı? Allah yarattı. Kitapta yazıyor. Böyle Allah bana akıl vermiş, ökücü akıl vermiş. İnek akıl vermiş. Ya, i̇nek zaten süt veriyor. Öküz köfte oluyor. Sütük oluyor. pastırma oluyor. Ayakkabı oluyor dolma oluyor. Neler oluyor? E benden hiçbir şey olmuyor. <gülüyor> e, ben de böyle düşünmem lazım. Allah bana akıl verdiğine göre evet. benim düşünmem lazım. <gülüyor> o zaman boşuna değil mi? Bakın. Bu da topraktan geliyor. Bu da topraktan geliyor. Bu da topraktan geliyor. Bu da bir odunun üzerinden geliyor. Bu da bir odunun üzerinden geliyor. O da bir odunun üzerinden geliyor. Şimdi bak görsün odunlar sırayla. Birinden elma görüyor. Rengi gözümün hoşuna gidiyor. Kokusun o vurgumun hoşuna gidiyor. Tadı ağzımın hoşuna gidiyor. İçimdeki vitamin vücudunu besliyor. Yahu bana bunu kim verebilir? Bana bunu ancak beni tanıyan, seven, bilen verebilir. Bu vurgumu buraya kim koyduysa o kokuyu da o koyuyor. Bu dili kim yarattıysa o tadı da okuydu. Bu gözü kim yaptıysa o renkide okuydu. Bu vücudu kim yarattıysa o vitamini de okuydu. İki kere iki dört. İster çarp ister donla. Dört İşte Betül Zaman bunu yapıyor. Betül Zaman bize Allah'ın yarattığı eşya ile yine Rabbimiz'i bize tanıtıyor. Ben solcu bir profesyonel geçenlerde tanıştık. Mehmet Altan tanıştık. bir insan, bir dürüst bir insan, eri kandı bir adam. Bir, bir uçakta baktım onu gördüm. Hostes dedim, bu Mehmet Altan mıyım? Evet dedi. Söyler misin birisinin sizinle tanışmak istiyor? Söyler mi dedi. Gitti söyledi adam, tamam bir daha. Yanında yer yok bana. Yanımda oturan arkadaş gitti onun yerine oturdu. O yanıma geldi. Mehmet Bey dedim, kusura bakmasın, rahatsız ettim ben sizin programlarınızı çok rahat konuşuyorsunuz cesur konuşuyorsunuz öyle onun bunun hatırı için kafa sallamıyorsunuz cesur insanları seviyoruz biz de nur talebesiyiz bizim üstabımız da çok cesurmuş herkesin korktuğu, susduğu pusluğu bir zamanda en yüksek sada ile haykırmış başındaki saçlarım ha başlarım olsa her gün biri kesilse Kur'an'a kadar olan bu başlıyor zındıklara teslim etmeyeceğim. Dünyayı başıma ateş yaptınız. hakikat Kur'an'a feda olan bu var. etli zındık ete teslim olmayacaktır. Niye böyle meydan okumuştum? Ben de siz biraz cesur olsaydım sizi. Mehmet Bey dedim Allah bizi çok seviyor. Hemen girdim devreye çünkü. Trabzon'dan İstanbul'a gidecek zaten. 45 dakikada hemen meselemi halletmem lazım. Hacilci. <gülüyor> Hayırlı işlerde diyor, acele ediniz. Yani, acilu bis salati kablen ferd diyor Peygamber. Namısı kaçırmadan önce kılmaya acele ediniz. Ve acilu bit terbeti kablen merd. Ölüm gelmeden önce de terbe etmeye acele ediniz. Biraz sonra bilmiyoruz başımızda ne gelecek. Çok mühim. E, Allah size bir fısalt Allah bak bir insan ben insanımla kirli buna gitmedim. Efendim yatırım yapmadım. Hiçbir çama sarf etmedim. Allah beni insan yaratmış. Elini kirli de yapabilirdi. Yılan da yapabilirdi. Hepimizin fare yapabilirdi. Taş yapabilirdi. İnsan olmuşum var. Bana ne büyük bir değer vermiş. Ne büyük ikramlarda bulunmuş. Bir tek gözünü Verir misin desen 50 tiryakiler yesin. Verir misin? 100, iki tane vermez. O zaman sen doğuştan tiryakiler, katriliyer, şen tiryakiler, bel tiryakiler, ten tiryakiler, kan tiryakiler sayabildiğin kadar say. <gülüyor> e düşün şimdi Allah bana bunları vermiş. Bir gözlük aldın 100 lira iki tane gözlük aldın 500 lir. Allah Allah. Ne kadar seviyor beni. Hava'yı burnunun dibine kadar getir. 73 üç yatın değil, seneden beri körüm gibi alıyor. <gülüyor> ya bu hava markette olsaydı? <gülüyor> Koş olup babanın havası bitiyor. Son tüpü kullanıyor. Çocuk koşuyor. Market konuyor. Market çanca. Babam ölmek üzere. Ne olur git koli hava. Son tüp de. Oğlum son koli'yi verdik. Yarın gelecek. <gülüyor> Dövün bir yer kadar babası onu daha kapatmışsın sağ olsun. Allah Allah! Allah, Allah! <gülüyor> Rabbim bizi ne kadar çok seviyor. <gülüyor> ya demlet ceylan geçiriyor. Ay başında bir makbus. 22 sene kadar yatırmazsanız ceylanınız kesilecek. Tehdit ediliyor. <gülüyor> Rabbim güneşi koymuş. Bütün kainatı aydınlatıyor. Türkiye'den geldim. Güneş tepemde. Fransa'daydım. Geri tepemde. <gülüyor> Belçika'ya gittim. Geri tepemde. Utandım güneşten. Seni takip ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eğer bu güneş benim kendi güneşim olsaydı çok yerlerde karanlıkta kalırdım. Kardeşler bunu bizim düşünmemiz gerekiyor. Bunu bir aslan, bir fil, bir inek, bir koyu düşünmez. Biz düşüneceğiz. Biz düşüneceğiz ya. İnsanı hayvandan ayırt eden tek şey düşüncesidir. Yoksa inekte de böbrek var, bende de var, ciğer var, varsak var, içler de var. Damar var, kan var, beyin var. Fakat akıl yok. Bende var. De kullanmak lazım. Ama insanımız aklını başka şeylerde kullanır. Bir hasta gençlerimiz. Görseniz stadyumlarda ben şimdi bak burası dolu olmasın olsun. Minimal aldı çok bir değerdir yani. 70 bin kişi stadyumda, 70 bin kişi böyle kardeşler. <gülüyor> Neden? Bir hafta önceden kazdırıyor. Derbi. Derbi. Peri Sayın başladı. Derbi. Derbi. Ya Allah derbi ben evet. top yetmiş bir kişi o bir tek <gülüyor> top diğeri ooo ne sana ne <gülüyor> abi üç puan lazım üç puan olduk bir şampiyon ne yapacağız oğlum puanı ayağında ayağında kapıyor <gülüyor> e, alkışlayacağımıza dua edin daha. Allah diyor çok alkış topladı. Nerede kuytu ballanmış. düşünelim düşürelim Allah bize bir hayat fırsatı verdi. Bir daha bu fırsat bize verilmeyecek. Elimizce ama hesap vermeye geleceğiz. Kur'an'da çok ayetler var. Ya Rabbi ne olur beni tekrar dirilt. Sana ne iller kurluk yapacağım? Geçti diyor Rabbi, geçti. Ben sana biz sana getirdim. Sen de ben sana fırsat verdim. Müddet tanıdım. Müddet verdim. Sen bunda yapmadın. Artık sen gününü bitirdin. Her şeyini bitirdin. Onun için Allah bize bir fırsat vermiş. O fırsatı çok güzel değerlendir. Geçenlerde böyle sohbetler ediyoruz. Adam Ada Pazarı'nda sakallı dönemi var, ektidarik bir ağabey, bir sersi gelmiş, bizim bu sohbetimize hoşlanmış. Dedi, ya benim dedi bir ateist dedim, kardeşim var, çok zeki bir insan, sen onu dedi yola getirebilirsin. <gülüyor> kardeşim dedi, peygamber bile yola, yola getireme diye, bu şey diye, bu ne, ben mi getireceğim? Ama konuşuruz dedim, anlatırız, getir kardeşimi, konuşuruz, konuşuruz. Müdür insanları açıklıyoruz. Mecce bunlar geldiler. O da zaten demiş ki hiçbir hoca benim soruma cevap veremedi. Senin hocam da veremez. <gülüyor> o da verir demiş. Geldiler. Şimdi tabii üç kişi geldi. İki tane zehri iman bu da ateistmiş dediğine göre. Hem mühendis, hem müteahhit, hem de ateist. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ondan oturdu, bu da oturdu ama ayak ayak üstüne böyle, havalı. Sen dershanemiz var, medrese diyoruz biz. Böyle yakışık. Burası ne? <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim, beyefendi, maalesef biz bir sosyal varlık istedik. <gülüyor> yaşayacak şekilde yaratılmışız. Onun için böyle toplanıyoruz. Çünkü dedim, bak benim gömleğe ihtiyacım var. Ben gömlek yapmasını bilmiyorum. Sen biliyor musun? Kaldın gömleksiz. Pantolon dikmesini biliyor musun? aldım. Ayakkabı yapmasını biliyor musun? Bilmiyorsun. Yalnız yapsın. Bakın, nelere ihtiyacımız var kardeşler. Belki benim üzerimde binlerce insan çalışıyor. Bak, dümeh bir, ayrı bir şey. fermuar ayrı bir şey. Ayakkabı ayrı bir şey. Kaşık ayrı bir şey. Bıçak ayrı bir şey. Uçak ayrı bir şey. Uçak mı geldin? Şey. Şey. Şey. Şekerin, gazın, bunun deterjanının, Yağdım sen bakın. Kolonya. Allah Allah Allah Allah. Ya ne kadar çok ihtiyacım var benim. Ben de bu ihtiyaçları kendi başıma yapamayacağıma göre demek ki hem cinslerimle teşhiki mesai yapacağım. Ben senin düğmeni yapacağım, sen benim fermalımı yapacaksın. Ben senin çeydiliksem, sen benim ayakkabımı yapacaksın. Ben senin duvarını yapacağım, sen benim boyamı yapacaksın. Ben senin ayak, arabanı tamir edeceğim, sen de beni tamir edeceksin. Doktor, ben beni tamir edeceksin. Ölüb hayatımız devam edecek. Ama bir aslanın diğer bir aslana ihtiyacı yok. Bir ineğin diğer bir ineğe ihtiyacı yok. Ama bir insanın bütün insanlara ihtiyacı var. Böyle bir varlık varlıktır. Bunu sosyolojide aşkı bunu anlatma. Dedim hani şu anda kafeteryada toplananlar var. Lokalde toplananlar var. Meyhanede toplananlar var. Kumarhanede toplananlar var. Kumarhanede toplananlar var. Stadyumda toplananlar var. Biz de burada toplanan bir de arkadaşlarınla sohbet ediyoruz. Sonra işte dedi, Kardeşim, biz de hepimiz kardeşimiz kardeşimiz, ana babanımız bak benim burnum burada, sevgilim orada. Coşmuşum da oldu. <gülüyor> bir oldu. Bir tarafında oldu, bir temizde oldu. Benim burnumdan ne arıyorsa coşmuşum, burnumdan daha iyi şey. <gülüyor> Demek ki, o burnu bu kim koyduysa, bütün burunları o koydu. Ne diyor bu burun? La ilahe illallah. <gülüyor> bu kulaklar kulakların ürkünde şimdi bende de bir tane var tavşanda da keçide de koyunda da de, de, de. balıkta da tavukta da Allah Allah çoşuyum Allah kendi kendine çoşuyum tabi dedim Cenab-ı Allah böyle yaratmış deyince yaratıcı dedi sordu mu bana burnunu nereye koyayım hoca <gülüyor> sorulara cevap veremeyecekti ya o zaman dedi ki ben ikili kizeceğim. zındık. Sana mı soracağım? <gülüyor> <gülüyor> At bunu bir şey. Öyle diyeceğim sana ki Bir sefer hafifle bir şey yok. Onca bir hafifledim. Dedim ne ya. <gülüyor> <gülüyor> ya dedi mesela. sen bırak Yer göster. Orada <gülüyor> <buna> yer göster. nasıl bir Nasıl bir şey Burası nasıl? Koltuğunu aldın. Burası da aldın. Haldet sizin burnunu yeri iyi. Bak üstünden görürsün. bak? kılmım Burnunla kokuyorsun. Ekşim iç, ekşim iç, yürütüyorsun. Burnunu yeri iyi. Kalktık dedim. Randevumu sor, gerek diyoruz. Ya biraz görüşseydim. Dediniz geç kaldınız siz onun için. Haydi bırakın. Haydi <gülüyor> <Elbette> bozuldunuz falan. <gülüyor> Abisine demiş ya hocayı kıstırdık galiba. Demiş al bu kartını. Söyle hocaya bizim büroya kadar gelsin. Her bir iste var. <gülüyor> Mühendis olmuş ama <anay>, misal olamamış. <gülüyor> müteahhit olmuş ama müteahhit değil. Müteahhit. Karşılıklı ahitleşme. Ben senin paranı bu ayda ödeyeceğim. Sen de benim tabumu vereceksin müteahhit, Arapçak Şimdi Şimdikiler müteahhit. <gülüyor> Çünkü ne o sözünde duydum, ne o sözünde Ama müteahhitler artık onları tezir ediyoruz ama çoğu vallahi müteahhit. Sevgili arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz üniversiteye gidiyoruz. İzmir'de. 9.50 Bundan 30-35 sene önce çok hızlıydı. Gidiyoruz <gülüyor> bir üniversitenin böyle kafetörü var orada böyle. Bittim kızdı, erkekle oturmuştu. erkek kız arkadaş da almış gelmiş. Biz de üzülürsün <diyoruz. gülüyor> Biri o köşeye oturuyor, biri oraya, biri oraya. İki tane de yan yana oturuyoruz. Yanımdakine diyorum <gülüyor> ki, <gülüyor> Mehmetciğim, şu burnuma çok hayret ediyorum. <gülüyor> Herkese bir burnum var ya. O da diyor ya neyini ayırt edeceksin? Ya diyorum ya harika bir şey bu ya. Kessen yüz ver, gelmez. <gülüyor> Kapat gözünü bir besme, ne götürürsen söyle. Elma, armut, suçuk, kastırma, köfte, dolma, kavun, karpuz, çay, kahve, ayran Nedir bu kardeşim? Küreği az kadar bir yapay kurum yapsam, bunun yaptığını yapamaz. Allah'ım ne bilmem, yapamaz. Bu cüce bu işte o yapar. Tabi eğer et et bir et et Böyle et Bakın diyor bu da et Bu da et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et ekşi, tatlıyor. Çok tatlıyor. Kavurun şu suratına tat almıyor buraya götürür. Mehmet Bey'e dedi böyle çok çarpıcı bir söz dedi. Bak dedi Mehmet dedi çiçeği buraya götürür. Koku almıyor. Buraya götürsek tornavide de taktırsan koku almaz. Buraya da telefonu getirir. Telefonu da buraya götürsem aloo ses. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet, kurban olayım Rabbime. Bir ete ne vasifeler yaptı. Bir toprağa neler yaptırıyor bu toprağa? Biz nerce çiçekler, binlerce tat meyveler yiyecekler, menshi toprak, gövşte toprak ama hatta onu rahmetinden. İşte biz bunları düşünmek için yazdığımız şey. Rabbim öyle diyor, Estağfurullah. Fensur ila asari rahmetillah. Fensur demek bak manzar. Manzara demek, manzara bakılan yer denir. Bakmaya da nazar veriyor. Orada da emirler. Fensur ila asari rahmet illa. Benim rahmet eserlerime bir bakın. Keyfe yok bir ardaba ve mevkiha. Küre-i arzı kışın öldürdükten sonra yazın nasıl yürütüyor? Ağaçları, çiçekleri, bahkeleri, çayırları, bağları diriliyorlar. İnne zanice işte bunun gibi. Mevdaları da ölümeni de ben de dirilteceğim. <gülüyor> çayırının çayırını, çiçeğini dirilttiğim gibi ananı, babanı, dedeni seni de öyle dirilteceğim diyor. Esrahanallah. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki devamlı gözümüzün önünde ölüp girilmeler oluyor. Her sene 300 bin tür ölüyor baharda diyor. <gülüyor> 300 bin tür diyoruz. Elma bitiyor ama elmanın kaç çeşidi var, var. kaç çeşit? Bunlar bir elmalar var. Dalı evet. elmalar Bu bir tür. Yani hepsini ayrı ayrı sayacak şey olursan bin tür, yani kaç yüz? Bin milyar tür. Üç yüz bin tür her sene gözümüzün önünde ölüyor ve diriliyor. Bu kadar ölüp dirilmeleri gördükten sonra Haş-i Umuni'yi eden Akıldan uzak gören sıkılmaz mı, utanmaz mı diyor beni insanım ortakları. Nasıl sen öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorsun? Kim gitti, kim geldi diyor öbür tarafı, bize soruyor. Giden gelse bir dedem getir. Dedem diyor, niye gelmedi? Bak, niye geldi biliyor musun? Dedem, niye gelmedi? Dedem, eğer mübarek bir insansa gitti oraya o kadar güzel derecede ki, daha buraya niye gelsin? gelmez. Eğer yamuk birisinse <gülüyor> o da gelemez. <gülüyor> <gülüyor> Orada gardiyanlar baraya <da> yürüyorlar. Kur'an-ı terimde oradaki gardiyanları zebani diyor. Zebani. Oradaki zebanileri gardiyanları Cenab-ı Hak anlatırken şöyle diyor. Şidadun hılazun la yasurallah. Onlar çok şiddetlidir. Çok da hılaz hılaz demek kaba yatırır. Şöyle, şene geçer misiniz? Yaşı <gülüyor> Öyle ya. La yasulallah. Allah'a da isyan etmezler. Onun için, buradakine para verilsin, sana göz var, alttan tünel kazan çıkarsın. Ama onlarda öyle şey yoktur. Sonra kardeşler, yerin altına her giren, şu kadarcık kavun çekildiği atıyorsun, kocak kocak bir tane mısır atılsın. Yerin altına her giren küçük giriyor, büyük çıkıyor. İnsanlar da ahirette bir rivayete göre 25 metre olacak. Ya çok acayip. Acayip değil. Oradaki de herkes öyle bulmuş. Acayip olmaz. Neyi acayip olsun? Mesela küçük bir çocuk gelsin buraya şimdi pala bıyık. Acayip olur. <gülüyor> Neden çocuklarda öyle bıyık yok? Onun için acayip olur. Ama bak bizde işte bu ilk var acayip olmuyor. <gülüyor> Orada herkes öyle olunca acayip olmuyor. senin baban gitti. Yirmi beş metre boylan buraya geldi. Nereye yatıracağım <gülüyor> <gülüyor> Ne dolguma girer, ne taksiye girer, ne arabaya, ne trener. Sokakta yatsa yine trafiye mi kapacak? Ulanın içinden. Demek ki hikmetsiz oluyorum işte. Geçenlerde doktorun birine bir soru sorduk. Doktorun. Olmuş ama hava. <gülüyor> <gülüyor> Doktor Bey, erkeğin saçı çıkıyor, kadını da çıkıyor. Erkeğin saçı çıkıyor, kadını da çıkıyor. Erkeğin çıkıyor, Erkek da çıkıyor. Erkeğin sakalığı çıkıyor, kadını da çıkıyor. Neden? Onların hormonları genişle. Ya buraya kadar hormon geliyor, burada ne demesi lazım? Cinsiyet değişimliği. Tabii ki aynı oluyor. Elma parlaktır, şeftali tüylüdür. kayısı tüylüdür, erik parlaktır. Koç boynusudur, boynum boynusudur. E, cinsiyet değişimliği var. Kadının da efendim saçının olması güzel ve sakalının olması çirkin. Yani şüpheslerim. <gülüyor> Doktortan cevap alalım. Hoca hesabı, eski tip hocalar Zurdan haberi, plasif. Hocam bu niye böyle? Estağfurullah. <gülüyor> Ecebden suan soruyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum da demiyor, delik, <gülüyor> bilmiş, ben Bir de bilmiyorum. Bilmiyorum da bilim mi? Neyi biliyor? Bilmesin. Bilmesen. Ben bilmiyorum bu konuyu. Demiyor. Estağfurullah. Yok de boku diyorsun, Hikmet'imden şu an şu olsam. <gülüyor> Efe hikmeti çarpı, <çabuk>. hikmeti yok. Gel bakayım. Hikmet de bir varlıktır yani. ne niye böyle oluyor? Vallahi de çok hikmeti var da ben bir tanesini aldım benim. Ne gibi? Mesela öyle şey, nasıl erkekler hevesleniyor, kadın gibi saçlar, huzur. Kadınlar da heveslenecek, sakal bırakacak. <gülüyor> şimdi gidiyor bir bayan, kardeş bir dakika, birader falan ne istiyorsun? Ne Ben bir Bu tarafta bu sefer bayandır diye ablacığım bir dakika diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> er, Karmakarış. Sonra bayanlar daha böyle seveceğiz, daha nazik, şey daha öyle olması lazım. Öyle olması lazım ki e var olacak. Oğlunu önlendirdin. Kaldırıyor duvarı, palabeyim dikeniz. <gülüyor> ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın Allah? <gülüyor> Bakın, dikkat duvarları. Her şeye hikmetle bakacağız. İşte Bedir Üsan'ın Said Kursal Zelleri. Her şeye hikmetle baktırıyor bize. Bir iki satır okuyacağım. Sizi fazla da yormayacağım yani. Siz zaten bugün bir haydi yorulucunuz Pasta da şey Tefekkürü saatin ibadeti Peygamberimiz Efendimiz. Bir saattir tefekkür etmek Allah için bir sene bilinçsiz yapılan ibadetlerden hayırlıdır. Çünkü tefekkür etmekle cenab Allah'ın kainatta yarattığı o güzellikleri seyretmiş oluyoruz. Mesela diyor وَاَوْهَا رَبْبُ فَكِلَا نَحْلِ اَنِتْتَخِزِ مِنَا الْجِبَانِ Ben diyor arya vahiy ettim. O vahiyle sizlere en tatlı balı gönderiyorum diyor. Bakın gönderiyorum Öbür tarafta ineği anlatıyor. ve لَيْكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْفِيكُمْ لِلَّا فِي كُدُونِهِ min beyn-i fersin bedeli lebenen halisan sâin-el-i evet bal arısı fıtratça ve vazifece öyle bir mucize-i kudrettir ki koca Sureyi i nahil Kur'an'da nahil suresi var nahil arıda bal arısının adı <gülüyor> eşek arısı da var öbür arıda var bak bunlar yapamıyorlar kim yapıyor? ona yap. Ne gibi? Bak bu koku almıyor, bu alıyor Bu duymuyor, bu duyuyor. İşte aynı. Et ama Allah gidemezse o yapıyor. Allah o iki arıya yaptırmıyor, ona yaptırıyor. Çünkü bakıyor. Ve evha Rabbuki ilen dahi Rabbim diyor arıya vahiy ediyorum ben o vahiyen sembolü Evet, bal arısı fıtratça ve vazifece öyle bir mucizeyi i ki koca Sure-i onun ismiyle tesbih edilmiş. Çünkü o küçücük bal makinesinin zerreçin başında zaten arıçmadadır. Onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yapmak ve küçücük karnında Taamların en tatlısını koymak ve pişirmek. Alıyor arı. Çiçekten karnında pişiriyor. Reçel kaynatır gibi. Sonra ağzından koruya koyuyor. Biz de o yiyoruz. Tiksinmeden yiyoruz yani. Neden? Tiksin birisi bir şey yok. Çünkü o balı düşemeden Rabbimiz. Pişirmek ve sün gücünde birisi var ya zihaya azaları tahrip etme ve öldürmek hasiletinde bulunan seyiri o uzuncuğuna ve zarar vermeden yerleştirmek nihayet dikkatli ilimle gayet hikmetli iradeyle ve tam intizat ve ile olduğundan şuursuz intizamsız mizansız olan tabiat doğa, tabiat iyi ve tezadüf gibi şeyler müdahale edemezler ve şamaslar. İşte bu üç de mucizeli, bu sanat-ı ilahiyeti bal sanatıymış Allah'ın sanatı. Ve bu fiili i Balıkın kim yapıyormuş? Allah yapıyor. Arı orada imtihan halidir. Yanlış soru, yanlış soru, yanlış soru var. İmansız o Oraya takılıp kalıyor, imanlı perdeyi kaldırıp Rabbinin rahmetini görüyor. İnanmayan bunu odundan biliyor, o düm gibi gidecek ödü tarafa. <gülüyor> Doğru cehennem sonrasına. Şuraya düşürüyor, Allah'a şükür. İnce çiftik iple bağlamış. Evet. Bunlar mı? Bunların saplarını toplar ne kadar elmalar, kaynak, zehir gibi bu su. İçerisi bağlı. Bunun efendim dil kompastosu biz bu yılı da göremezsek, ahirette, cennete de koysalar da Allah'ı görmeyiz, Allah'ı göremeyiz, Çünkü Kur'an-ı Kerim'e öyle diyor. وَنَمْكَانِ فِي هَذِي آمَا فَيُوَفِي الْاَحِرَةِ آمَا Ama ne demek? Kör demek. Burada diyor, kör olanlar ahirette de kör olacaktır. Kim olurlar? Doğacılar. Oluştu, gelişti, gelişti, emri. Notronlar, protonlar, ne yapıyorlar? Bu DNA yapıyorlar. DNA'lar, şunlar, bunlar. Bir sürü kelime yürüdü. Hattı <gülüyor> ki çağırıyor. ki sıra profesör. Çocuklar bu görmüş olduğunuz ağacı görüyor musun? Yazın. Dış kapı. Orta kapı. kapı. Hırç İşte yerden binarelerini şöyle alır. Ağaçlandı, emme basma teşkilatı vardı, yukarıya kalktı. İşte oluşarak, gelişerek, gelişerek, dönüşerek, evlenişerek meyveye gelişir. Anlatıyor. Ondan sonra da seki çocuk vardı. Bu anlattıklarım var ki, bu anlattık. Sırf laf olsun diye konuşuyor. Vallahi laf olsun diye. Esasında kardeşin görüyor musun bu ağaçı? Gördüğünüz gibi. Oduğun değil mi o? Oduğun değil mi o? Oduğun, bu odun, odun. Odun. Odun. Odun, odun. Odun, odun okula gitti mi? Bizi tanır mı tanır? Birini bilmez, sever mi sevmez? Ama getirdiği beyler bizi tanıyor, mu? seviyor, mu, biliyor. Mu? Bir odun daha var yanında, o da incir. Bir odun daha var, şeftali. Bir odun daha var mandalin. Bir odun daha portakal var. Bir odun daha zeytin. Bir odun daha limon. Bir odun daha muz. Bir odun da kestane, ceviz, fıstık, fındık. Allah bizi odunlarla versin. Eğer biz bu odunlara böyle bakıp da o odunun arkasındaki rahmet elini görüp şükürle öpemezsek, emin olun odun gibi gider. Allah'ım. Dikkat edelim. Çok büyük bir imtandayız. Çok yanlış görüşlere bizi itmişler, kaktırmışlar, yüz küsur seneden mi? İşte Musa, saat Allah müsaati göndermiş kimde bize Allah'ın yarattığı sanatlarla Rabbimizi tanıtıyor. İşte dedi bu saat Evet, iman hem durdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainatı meydan eder. İman insanı insan eder belki insanı sultan eder. Küfür, insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. 23. sultanım. Benim sizlere son olarak 73 yaşındayım. Hepinizden yaşlıyım ben. Şu tavsiyim. Şey yapıyorum sevgili kardeşlerim. Risale-i Nur'u okuyun. Risale-i Nur altı bin küsur sahipe hep güzel ahireti tanıdıyor. Ahireti tanıdıyor dini tanıtıyor. Peygamberi söktürüyor. Ve böylelikle bu kitapları okuyan, mesela bayanlar hanımlar rehberi. Hanımlar rehberi. Azı olsun. Alim olur, alim. O kitabı benim burada bin defa okuduğum yerden var. Bin defa. Bin defa okumuşum. Dönüyorum, dönüyorum. Dönüyorum, dönüyorum. Okuyorum. Mesela demalarda diğer basın, basın çıkmamak için yürüdüm. Mesela bir kase toprak, saksı, bu saksının içine hangi çiçeğin doğumunu azatsan kokusuyla kokusuyla elbine gelir. Bunu diktik, söktük, fesbiyen taktık, geldi, korktuk tamam, çıkardık, karaklığı taktık, çıkardık, melek çektik, çıkardık, zan çıkardık, mergis çıkardık, süs biberi biber. Bu toprak bize ben bunu da yapamam demiyor kardeşler Allah aşkına. ben iyi bakalım. Çok güzel bakalım. Sağete baktığımız gibi değil. Benim gözlüğü görmediğim gibi değil. Şimdi bu kasede, bu kasede diyor. Ya diyeceksin ki, ey tabiat çiçek. Ya diyeceksin ki, bütün bu çiçekleri dokuyacak, rengiyle, kokusuyla, yaprağıyla, siletliyle yapacak makinada, fabrikalar var diyeceksin bu şansın içinde. Veyahut da bir kadir-i küfrî şey bunu yapıp bize ikram ediyor. İşte diyor, tabiat fikri küfrisini taşıyanda. Yani Allah demeyip de, doğa diyenler. Tabiat fikri küfrisini taşıyanda. Ne derece akıldan, ilimden, fenden, uzak düştüklerini gör, gül, çoka bedensiz ve tükürdür. Bir gün böyle bir yerden anlatıyor bu kalabalık böyle. Coşmuşum tükürüm diyor ya bende. Huuu! Emir var ya emri istihbabi. Kalktı oradan birisi. Cami'nin hoçasıymış. Ekber Efendi bir de bana tükür. <gülüyor> Almadı. Tükür dedi. Bu hakikatlar bize de nasip olsun. Kalktı. Arkadaşlar dedi. Küçükçe de kitap yaptık. Hikmet Efendi'nin o kitabın yasarı Hazreti Betül Zaman Sayın Muşkidir. Son asırlarda gelecek mehdi azam diyor. Hazis-i Şeriflerle anlatılır. Sonra bana dedi ne gidecek o kitap bana verir misin? Veririm hocam. Buyurun. Davamız öyle. Teori değil bizde teori yok. ispat Anlıyorum. Fosil kürsüsü profesörü eline çekecek. Çocuklar bu görmüş olduğunuz şey milaktan 300 sene önce yaşamış. Mamadon'un fosil geliydi. <gülüyor> Arttı. Vallahi attı bir rahi artıyor. Milaktan 3 sene. Ya kime gittirmişsin bizi? Neye geliyorsun milaktan 3 Evet bu karbon 14 yaş tespiti yapıyoruz. Vallahi yalan. Karbon 14'ü Yalan olduğu TÜBİTAK efendim ilim ve teknik serisinde çıktı. Anlamlı bir doktorun levhalarını çalmışlar. Adam sulu boya levha yapmış. Çalmışlar ve üniversiteden de karbon 14'ten bunlar 1200 senelik levhalardır diye rapor çıkarttırıyor olursun. Büyük bir sektör ondan sonra bunu sürüyorlar. Diye, şey, antika diye Satarken adam nasıl duruyor yakalattırıyor ve bu levhaları 20 senem önce kendisinin yaptığını ispat ediyor. Hem o hırsızları yakalattırıyor, hem o karbon 14 denem, fosillerde yaktespiti olan o kuralı mahkemeye veriyor. Yalan olduğunu söylüyor. 1900 ebe 2000 senes, 2002 senesinde TÜBİTAK dergisinde çıktı bulabilirsiniz. Yalan olduğunu ya, ama bizde her şey ispatlı tavuğu gördün mü? gördün yumurtayı yedin mi? yedin tavuk okula gitti mi? gitmedin bizi tanır mı? tanınmaz tezgahı var mı? yok doğunası var mı? yok bakmadan tırak <gülüyor> on ben Kafada yap kafadan ne? ya diyeceksin ki bu tavuk dizi tanıyor eşeğe de güldüreceksin veyahut da dizimizi tanıyan Rabbimiz Tavuk kavanoz burda gönderiyor, alı lan kav gönderiyor, inekler süt gönderiyor, koyundan gül gönderiyor, et gönderiyor. Deyip Rabbine bire seçleyeceksin. Daha da teriçan bir vaziyette dolaşıp dolacı burada. Çekip çekileceksin. Zaten yoruldunuz ben farkındayım. Yani içinizden diyorsunuz ki yeter yeter. Gel madat açarsa. Sen yeni gel yeni. <gülüyor> <gülüyor> Sonra geldim gel bilin. <Dinlemiştim. gülüyor> Bir gün Bursa'da kardeşlerim dediler böyle her yere gidiyorsun. Kahvelerde de konuşuyorsunuz. Mesela kahveye gidiyorum. Herkes kağıt oynuyor bana. <gülüyor> Merhaba Yavgı Öztav. geldi. geldik. Camiden orası gittik. Herhalde dekiliyorsunuz. <gülüyor> İnce ben, de <gülüyor> ben bir yağlama şey. yaptım, kıçırlamasınlar. Çok iyi. Ben başımı da alıyorum Arkadaşlar diyorum. Baktım, hiçbir şey yaramıyorum. Kahve çekip derim, tebrik ederim seni. Bak da şimdi ya, tebrik ederim. Baktım, burada sopayı yakmışsın, huyla bir üşütmüyorsun. Sebah. Çay istiyorlar, geriyorsun, sebah. Bu istiyorlar, işlerini serin ediyorsun, sevap, kağıt istiyorlar, veriyorsun, işin sakat. Üç, üç tokat, üç tane şey, tane tokat. Ya şey, sen birdenbire yandın adam, dinlemeyecek. Kardeşler, bu kahveci kardeşimize desek, niye bu sobayı tam kahvenin orta koydun da bir köşeye koymadın? Ne diyecek? Abi orta yerine koydun diye, hararet, adalet oralar kalsın. Oraya koysam oradaki tanıdığımı diyeceğim. Kararet, adalet dolmak lazım. Oraya koysam oradaki tanıdığımı diyeceğim. Doğru akımda. Bu ne? Televizyonu gösteriyorum. Abi bu bir cihazdır Yine de çıkartıyorum da. Ne işe yarar? Abi arkadaşlar masa üzerinde niye oraya koydum da masanın üstüne koyalım. Abi masanın üstüne koyacağım. Uzun boylu bir sütun. Arkadaki görelim. O aferin. Her masada bir tane kulaklık da olsun. Bu nedir? Hadi arkadaşlar, esas yani çünkü bir yere de kurusun. Doğru vakit kardeşler görüyorsunuz. Kahveci kardeşimiz kahvesine işe yaramayan bir şey getirip koymak. Her masaya bir yaratıda satır koyuyor. <gülüyor> için. Her <gülüyor> <kardeşlerim>. <gülüyor> Bakın bu kahveci kardeşimiz işe yaramayan bir şeyi kahvesine getirip koymazsa çünkü kainatın sahibi olan Rabbim hiç işe yaramayan bir varlık yaratır mı? Soruyor bize yaratır mı? Yaratmaz. Ben baktım hiçbir işe yaramıyorum. Etim yenmez, sütümü çirmez, saçımdan çorap etmez, keresi dolma bir şey ama. bari dedim bir şey yarayım diye kahve kahve geçer. Siz gibi kardeşlerimizle tanışıyor. Sağ ol hocam Allah katılsın bana. Öyle değil mi kardeşler? Bir ineğe desek ineğe. Ne yapmaya geldin dünyaya? Maça gitmezsin, dans etmezsin, yına gitmezsin, kork oynanırsın, filör yapmazsın, ineğe gibi yaşamayın. <gülüyor> Gündüz çayıra gece ahıra. Bunu mu yapmaya geldin? İnek desek. inek ne diyecek? Ya bu sözü sen bana nasıl söylesin? söylersin? Senin, sen benim dünya yapmaya geldiğimi hala öğrenemedin mi? Şu kustalamırı bir yaz bak. Süt benden, yoğurt bende, süt benden, kıyamet benden, kaymak benden, köfte benden, dolma benden, suçuk benden, pastırma benden, ayağındaki ayakkabı benden, demindeki kayıklık benden olmasa. Pantolları Özür dilerim yine karı, sen bir <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapmaya geldin? Hiçbir şey ne cevap vereceğim arkadaşlar? Kahvedekiler soruyor. Çağatları bile çağatları altında. <gülüyor> Yardımcı olun. İneğe karşı ayıp olacak. Falan. Oradan biri kalkıyor. Konuşulan diyor. Ne konuşuyor? Cevap ver her zaman ötüyorsun. Diye. Cevap ver. Tabii cevap yok. Hocam diyorlar bunlarda bir cevap yok. Ben sende vardı. Var ama tüm yine kabul ederdim. Mesela ben İzmir'den Kütahya'ya gidiyorum. Bak diyorum ben İzmir'den kalktım. Kütahya'daki kardeşlerimiz ziyarete İzmir'den bir inek kalkıp da ya bizim Kütahya'daki inekler Ya yapıyoruz? <gülüyor> Kütahya'daki inekler kasaslar onları rahatsız ediyor durumları nedir? Gelebilir mi? Yarın Yanımız hocam gizgilim bir inek hasta olsa diğer inekler diren deme ortalık. Mercan kardeşimi ziyarete giderim. Ne bileyim? <gülüyor> i̇şte, Aa böyle oldum, olur mu? Biri kalktı hocam dedi. Kalktı diyoruz. Sürsene. Biz inek bile olamadık. <gülüyor> Kendi söyledim. Demek ki herkesin bir vasitesi var. Bak onun bir vasitesi var. bunun da bir vasitesi var. Bunların da bir vasitesi var. Bunların da vasitesi var. Onun da vasitesi var. Şimdi burada bir tane polis joku koysak. Jok, bir tane jok. Gelen bakacak ne yapıyor? Ya başlar, o jok atmayacağım. Ne yapıyorsun? Ya o jok da de mantıksız olacak. Onun için kainata baktığınız zaman hiçbir şey abes değil. Hiçbir şey dersiz, mantıksız, hikmetsiz değil. Allah kirazların kavağın tepesinde yaratsaydı bakar dururdur. Çıkamazdık, gönemezdik ama öyle bir ağaçta koparıp yürü. Elmalar da öyle. Hasılı keram, Rabbim bizi çöpürüyor. Biz de onu İman etmekte severim ibadet etmekte de, de kendimizi ona sevdirelim. Yoksa hiçbir şey yaramayan bir varlık gibi bir şey olur. Allah